Evet Açık Radyo Burası 94.9 Aynı zamanda Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız. Bir şenlik halinde devam ediyor. Dinleyici Destek Projesi 7. Radyo şenliği. Pek çok bizi seven, Açık Radyo'yu seven ünlü kişinin dışında en önemli ünlümüz de Açık Radyo'nun destekçi ve dinleyicileri oluyor bu sene en büyük star rolünü onlar almış durumda ve son derece de heyecan verici bir durumla bizim isteklerimize de böyle bir ricamıza da hepsi cevap verdiler. şimdi bir destekçimiz öteden beri bizim yazarlarımız arasında da açık radyo sitesinin yazarları arasında Mehmet Uhri bizimle birlikte ve hoş geldiniz diyoruz. Merhaba. Ben Mehmet Uhri.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 0212 alan koduyla 343 4141 numaralı telefonu arayarak radyomuza destek vermenizi bekliyorum. Evet 15'lik bir delikanlı açık radyo ve harçlık verme zamanı. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ndeyiz. Ben Mehmet Uhri, sadık bir Açık Radyo dinleyicisiyim. Theo Angolopulos'un Ağlayan Çayır" filminden Eleni Karandereo'nun bir bestesini paylaştım sizlerle. Hatırlar mısınız, 1 Mart eskeresinin meclisten geçmemesine, dünya sivil halklarının onca karşı çıkışına rağmen 17 Mart 2003 günü Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olacak Irak işgalini başlattığı gün Açık Gazete o sabah alışılanın ötesinde Türkçe bir şarkı ile Sezen Aksu'nun Dua isimli şarkısıyla açıldı. Şarkıda bugün dua ettim hepimiz için Yüce Tanrı insanı affetsin diyordu sevgili Sezen Aksu. O sabah Ömer Madra'nın üzüntüsü ve sıkıntısı meşhur merhabasına da yansımıştı. Radyo böyle bir şey dostlar. Göremeseniz de oralarda bir yerlerde var olduğundan emin olmak istediğiniz uzaktaki bir yakınınız gibi. Ve radyomuz 15 yaşında. Şimdi ona destek olma zamanı. 0 212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefonu arayıp program sponsoru olarak radyomuza destek verebilirsiniz. Sizlere İzmir Dikili'de yaşayan bir kent kaçkınından söz etmek istiyorum burada. Sabahları Dikili Limanı'nda çay bahçesinde kurulup sessizce notlar aldığını görürdüm. Kırdan beyaza dönmüş gür saçları, alnında ilerlemiş yaşın verdiği derin izlerle kimseyle ilgilenmeden denize, giden gelen balıkçı teknelerine bakardı. Bahardan yaza geçilen günlerdeydik. O sabah aynı yerde tek başına satranç oynarken buldum onu. Boş masa olmamasını da fırsat bilip izin isteyip karşısındaki sandalyeye oturdum. Gözü satranç taşlarındaydı benimle ilgilenmedi. Gazetemi okurken göz ucuyla oyunu takip ediyordum. Bir ara dayanamayıp ben olsam piyano oynamak yerine siyah atı ileri sürerdim dedim. Hamlesini geri alıp buyur oyna dercesine eliyle işaret yaptı. İyi oynuyordu kısa sürede teslim bayrağını çektim. Elimi sıkarken o hamleyi yapmakla sadece sonucu geciktirdin. Fena oynamıyorsun. Satranç meraklısı bulamadığım için kendi kendime oynuyordum. Eşlik ettiğin için teşekkürler dedi. Boşları alıp iki yeni demli çay bırakan çaycının kolunu tutup şu müziği kapat ya da sesini kıs, kulağımızı kirletme diye söylendi. Delikanlı cevap vermedi, kafasını sallayıp uzaklaştı. Güncel popüler parçalar çalan müziğin sesinde değişiklik olmaması üzerine çay ocağına doğru bağırdı. Diğer masadakiler seslerini kesip çay ocağına baktılar, ocakçı biraz da söylenerek müziği kıstı. Hani güzel şarkı çalsa neyse eskinin bilinen parçalarını allayıp pullayıp duygusunu bile veremeden öylece dümdüz okumayı şarkıcılık sanıyorlar. Güzelim şarkıyı berbat ettiklerinin farkında bile değiller. Zamanında kim nasıl söylemiş dinliyorlar sonra kulaklarında ne kaldıysa onu okuyorlar. Ne o duygu ne de bestecinin hissettikleri umurlarında. Yeni şarkı üretemeyince böyle oluyor. Sayı. Yeni şarkılar yerine eski parçaların yeni hallerini giderek daha çok duyuyoruz. Neden böyle diye sordum. İletişim öyle hızlandı ki her yeri ses ve görüntüler kapladı diye cevapladı. Televizyon, internet, elektronik derken başını çevirdiğin her yerde hep başka bir hayat, ses veya görüntüyle karşılaşıyorsun. Bunca gürültüden insanlar içindeki sesi, duyguyu işitemez hale geldi. Dahası işitmek için vakti bile kalmadı. Her yerden başkalarının hayatı, Ses ve görüntüler fışkırıyor Ne iş yapıyorsunuz diye sordum Söz yazarıyım dedi Önceleri şiir falan yazardım Ancak şiir geçindirmeyince şarkı sözü yazmaya başladım İçimdeki sesi hissedebilmek Kendi sözlerimi bulabilmek için Sakin ortama kaçmaktan başka çare bulamadım Bunun için dikiledeyim Gerçi benimki geçici çözüm Hep siyahlarla oynanan satranç oyununda Kısıtlı hareket yeteneğiyle Kaybetmeye mahkum şah gibi hissediyorum kendimi Yaptığım hamleler zaman kazandırmaktan başka işe yaramıyor. Biraz da kendi tercih ve kabullenmelerimiz böyle sanırım diye üsteledim. Belki haklısın dedi. Ama gençler tercih edebilecek bir şey kalmadığına inanıyor. Eskiden besteciler, söz yazarları bir araya gelir, içlerindeki sesleri, sözleri bulup konuşturur, eser üretirdi. Çoğu kez birbirine benzer ürünler çıkardı ama yine de kendi söz ve seslerimizi keşfetmenin hazını yaşar, mutlu olur. Özel olduğumuzu hissederdik. Öyle el alemin şarkısını evirip çevirenleri de ayıplardık. Şimdikiler sanki bütün ses ve sözler bulunmuş, ifşa olmuş sanıyorlar. Hayatlar bile öyle. Hepsi birbirine benziyor. Kimse kendi hayatını, içinden gelen sesi aramıyor. Hazırdan, görüp duyduklarından karıştırıp ortaya çıkan ile yetiniyor. E ama o da bir çaba dedim. Çabaya itirazım yok diye cevap verdi. Kendi olamamak, kendini duyamamaktan söz ediyorum. Canlılığını yitirmiş deniz kabuğu gibi oluyorsun. Dışarıdan bakınca güzel görünüyor ama içinde hayat yok. Daha hepsi birbirinin benzeri. Cevap vermeme fırsat bırakmadan cebinden çıkardığı not defterini karıştırıp üzerine üzerinde ben gidersen başlıklı şiir bulunan sayfayı gösterdi. Bak bu sözlerle rahmetli Fikret Kızılok hayatını hissettiklerini ve vasiyetini satırlara dökmeyi içindekileri bizlerle paylaşmayı başarmış. ''Böylesine anlamlı dokunaklı şarkı sözü hiç yazamadım doğrusu ama arayışımı da yitirmedim.'' dedi. Şarkıyı hafiften mırıldanmaya başlamıştı ki kahvecinin geldiğini görüp sustu. Şarkının sözlerine göz attım. Şöyle diyordu Fikret Kızılok. ''Ben gidersem ruhum sen kal dünyada, sırlarımı sakın aşikar etme. Zar olsan da kaybolsan da bir sevdada, istemem benim gibi acı çekme. Her derdime ortak bir tek sen oldun.'' ''Benim gibi sen de sararıp soldun. Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem. Benim gibi acı çekme. Görmesen de sana yakın bir yerdeyim. Aynı sevda, aynı dudak, aynı tendeyim. Kadehinde, sigaranda, gecendeyim. İstemem. Benim gibi acı çekme.'' İç çekip denize uzaklara baktı. Defteri kapayıp ayağa kalktı. Gün yükseliyordu. İçtiğim çayları hesaba katıp öderken ama oyunu ben kaybetmiştim diye itiraz ettim. Gülümsedi, kaybedecektin zaten bir dahaki sefere senden içeriz dedi. Not defterini özenle cebine yerleştirip ağır adımlarla sahil boyunca yürüyüp uzaklaştı. Gidersem Ruhum sen Kal dünyada Sırlarımı Sakın Aşikar etme Zahar olsan da Kaybolsan Bir sevdada istemem Benim gibi Acı çekme Zar olsan da kaybolsan bir sevdada İstemem benim gibi Acı çekme Her derdime Sen de sararıp soldum. yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem benim gibi acı çekme, yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem benim gibi acı çekme. tende sana yakın bir yerdeyim aynı sevda aynı dudak aynı tendeyim kadehinde sigaramda gecendeyim istemem benim gibi acı çekme. Kadehinde, sigaranda, gecendeyim, istemem benim gibi acı çekme, acı çekme, acı çekme. Bir Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisiyle beraberdiniz. Ben Mehmet Uhri. Açık Radyo dinleyici destek projesi kapsamında sizlerle bir aradayım. Ve radyomuz desteklerinizi bekliyor. 0-212 alan koduyla 343 41 numaralı telefondan arayıp ya da açıkradio.com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklayarak radyomuza destek olabilirsiniz. Unutmayın radyomuz 15 yaşında artık ergenlik çağında zaman bir ergene harçlık verme zamanı onu utandırmadan sağlıcakla.